95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. benim Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Arzu Yeşilyurt Okur'a teşekkür ediyoruz. Bugün Açık Yeşil e, yıllar sonra ilk kez stüdyodan canlı yayında. Daha önce e, genelde online canlı yayındaydık. Evet çok da mutlu ediyor bizi burada olmak. E, geçen hafta destek e, haftası boyunca yapılan programlarda da gerçi yine e, buradaydık ama... Böyle tam e, bir yeşil, açık yeşili şimdi stüdyodan yapmak çok heyecan verici e, pandemiden bu yana. E, şimdi bugün e, aslında iklimle ilgili e, bayağı böyle tedirgin edici birkaç haber var etrafta. Biraz onlara bakacağız. Özellikle bu Atlant şey başladı. E, Elinio başladı. Elinio başladı, evet. El başladı fakat biraz tuhaf başladı e, söylenenlere göre. Yani beklenen e, her zamanki Elinio daha farklı bir anomali gözleniyor. Sadece Pasifik Okyanusu'nun ilgili yerlerinde yani Peru kıyılarındaki e, kısımda e, değil. E, Atlantik'te de çok sıcak bölgeler olduğundan evet. bahsediliyor falan. Onlara biraz gireceğiz ama onlara girmeden önce e, bunun pek çok ilginç haber var. E, seçimden sonra bir değerlendirme yapamamıştık. E, seçim sonuçları belli olduktan ve kabine belirlendikten sonra Tabii bizim iklim politikaları, çevre politikaları açısından ilk aklımıza gelen yeni atanan bakanlar ki hepsi değişti. Yani iklim meselesiyle ve çevre meselesiyle ilgili temelde biliyorsunuz hani çok bakanlık var ama hani üç tanesi çok önemli. Bir tanesi tabii hazine ve maliye. Mehmet Şimşek onun başına getirildi. Ama Mehmet Şimşek'i herkes tanıyor. Onun nasıl bir politika izleyeceği bu ekonomik krizden Çıkış yolunda e, mesela yeşil bir yeşil ekonomiye dair bir seçeneği olacak mı olmayacak mı göreceğiz. E, ama onun dışında asıl iki önemli bakanlık var. Bir tanesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Diğeri de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Bu iki bakanlığın başına iki yeni isim getirildi. Ve bunların kim olduğuna dair de e, özellikle iklim bağlamında... Çok bir tartışmanın yürüdüğü söylenemez kamuoyunda. Ee, o yüzden ben biraz bunlara baktım. Öncelikle Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Mehmet Ösaseki ile başlayalım. Mehmet hmm. Ösaseki biliyorsunuz e, çok uzun yıllar, dört dönem e, galiba e, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış. E, kendisi e, hukukçu e, ama hani meslek hayatı daha çok e, tekstil şirketi. Başındaymış falan aile şirketinde kendi özgeçmişinden bakıyorum. Daha sonra e, Melik Gazi Belediye Başkanı oluyor 1994'te ve o zamandan itibaren 2016'ya kadar aralıksız e, önce Melik Gazi ilçesi sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyor. Sonra 2016'da e, hatırlarsınız bu 17-25 Aralık. Meselesi 2015 sonunda olduktan sonra birkaç ay sonra Erdoğan Bayraktar görevden alındı. Ee, ve Erdoğan Bayraktar'ın yerine Mehmet Ösaseki getirildi. 2016 Nisan falan gibi galiba. Evet, ben de öyle hatırlıyorum. Ve 2018 seçimlerine kadar da iki yıl görevde kaldı. Ondan sonra da yerine malum Murat Kurum geldi. Şimdi Ösaseki'nin ben ilk duyduğumda iklim konusundaki performansının ne yaptığını hatırlayamadım doğrusu. Çünkü hani kısa bir dönem. Ee, i̇ki yıl, bir de hani o ara e, Paris anlaşmasından sonraki dönem 2016-2018 Türkiye'de bu konuda bir şey oldu mu olmadı mı falan diye düşünürken kendi yazımı buldum. Ee, <gülüyor> <gülüyor> meğerse ÖS8 hakkında yazı yazmışım 20 Kasım 2017 tarihinde Bondan, Bonda yapılan COP23 e, iklim zirvesi sırasında. Sonuna doğru daha doğrusu yazdığım bir yazıda rest mi müzakere mi diye bir yazı yazmışım o yazıdan birkaç alıntı yapacağım çünkü burada yazının büyük bir kısmı Mehmet Öseseki ile ilgili çünkü orada bonda yapılan hani hatırlıyorsunuzdur Fiji zirvesiyle Tabii, o, Fiji. zirvesiydi aslında ama bonda yapılmıştı orada Türkiye bir ...önemli bir çıkış yaptı. Ee, i̇lk defa şeyden hemen sonra... ...iki yıl sonraki Paris'ten kop olduğu için... ...şeyini değiş... E, ...Ekbir'den ek çıkmak için... ...bir pazarlığa girişti ve Almanya... ...o sırada Almanya'da olduğu için... ...Almanya'nın müzak baş müzakerecisi... ...Flasspart'ta Türkiye için... ...böyle bir hani onurlu çıkış... ...hazırladı falan filan... E, ...fakat başarılı olamadı. Bunun üzerine çıkan haberler... E, ...de... Şöyle diyor, Çevre Şehircilik Bakanı o zaman tabii, Mehmet Ösek, Ösesek şöyle demiş. 20'ye yakın ülke temsilcisiyle temasta bulundum. Yani bu şartları ek birden çıkma meselesi için. Gelişmekte olan ülke kategorisindeki ek iki, iki ülkeleri, bu yanlış bu arada, ek dışı demesi lazım. 100 milyar liralık pastadan payları azalmasın diye bizi istemediler. 3 maddelik talebimizi reddettiler, biz de res çekerek toplantıdan ayrıldık. Şimdi ben bunun üzerine oturup şeyi yazmışım yani rest çekildiği falan hani ne kadar doğrudur o sırada bir toplantı sırasında belli değil ama toplantıdan ayrılmadı. Çünkü toplantının son gününe kadar kalındı. pınar baş müzakerecimiz orada konuşma yaptı falan filan. Türkiye toplantıyı terk etmedi. Orada bir iç kamuoyuna yönelik böyle bir rest çektik. Biz toplantıdan ayrıldık mesajı vermişiz. Şimdi ondan sonrası daha... Vahim çünkü bir röportaj veriyor Mehmet Öseki sonradan e, oradan döndükten sonra gazetelere galiba Haber Türkiye ve orada e, uzun uzun işte e, şeyi anlatıyor işte biz 100 milyar dolarlık yeşillikli fonundan yararlanamıyoruz hatta oraya para aktarmak zorundayız diyor halbuki bu da doğru değil Türkiye öyle bir para aktarmıyor malum e, asıl ama ilginç cümle şu ikincisi de mutlak karbon emisyonu azaltımı ile ee, karşı karşıyayız. Bu olursa pek çok tesis maliyetten dolayı kurulamayacak termik santrallerin de havayı zehirleme bahanesiyle önü kapanacak. Sen bu yazını niye hatırlamadığını şimdi anladım ben. Bunları unutmak istemiş. unutmak <gülüyor> istemişim. Unutmak istemişim desbelli. <gülüyor> bu cümleyi zaten Yeşil Gazete bu yazıyı tekrar yayınlarken bunu manşete çıkardı. Termik santrallerin havayı zehirleme bahanesiyle önü kapanacak diyen bir kişi şu anda ee, ...yeni çevre şehircilik ve iklim değişikliği... ...bakanımız. Bak yani. ee, i̇şte başka şeyler de var. İşte biz pastadan pay istiyoruz... ...falan gibi şeyler söylüyor. Ee, biz diyor dünyanın sadece 0,7'sini kirletiyoruz... diyor ...falan yani ne dediği de tam olarak belli değil. Hani emisyonların... E, ...emisyon yüzdesini falan da birbirine karıştırmış. Ee, dolayısıyla... E, ...yani bir... Şöyle bir yorumla bitireyim bunu bir e, iklim meselesinden pek anlamayan yani tek konu hakkında bilgisi olmayan e, zaten belli kendisi şehircilik bakanı olarak oraya getirildi. Yani eski bir belediye başkanı olarak o işten anlıyor e, ve e, iklim konusunu da aslında enerji bakanlığı tarafının neredeyse en şahin ve en kömürcü isimlerinin etkisiyle anlayan muhtemelen bir isimle karşı karşıyayız önümüzdeki beş yıl. ...böyle bir Çevre ve Şehircilik ve iklim Değişliği Bakanımız var. Bakalım ne olacak? Bu iyi bir başlangıç değil yani. Sana yeşil dedektif diyebiliriz artık. Şimdi o yeşil dedektifliğin ikinci, üçüncü başlığına geliyoruz. Bu da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar. Şimdi Alpaslan Bayraktar tabii daha iyi tanınıyor aslında. Çünkü 2018'den bu yana bakan yardımcısıydı şeyin... Neydi? Fatih Dönmez'in bakanlığı sırasında bakan yardımcısıydı. Ondan önce de dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Enerji Bakanlığı'nda. Ondan önce de EPDK'yesi Yani enerji bürokrasinin içinden gelen bir isim. Enerji e, şeylerin, çevreleri çok iyi tanıyor Alpaslan Bayrakları ve aslında sevilen de bir isim. Hani işi bilen evet. e, falan bir isim olarak içeriden olması açısından seviliyor. Peki bu konularda ne düşünüyor? Yani enerji dönüşümü konusunda, iklim ...meselesi konusunda... ...acaba ne düşünüyor? Şimdi oradaki dedektiflikte de şöyle oldu... E, Alpaslan Bayraktar... ...belki hatırlar dinleyicilerimiz... ...geçen sene... ...Konya'da bir iklim zirvesi yapılmıştı... ...şey... ...iklim ...şurası, şurası evet... ...iklim şurası, evet, şurası yapılmıştı... De ...ben de katılmıştım... ...pek çok arkadaşla birlikte... ...bu iklim şurasında ...biz epey uğraştık... E, ...ve... ...ben birinci komisyondaydım... ...işte... Orada birinci komisyon sere gazı azaltımı ile ilgiliydi. Dolayısıyla bütün bu kritik meseleler oradaydı. Kömürlü termik santrallerin kapatılması, yeni yapılmaması, nükleer enerji falan hep oradaydı. Biz bayağı uzun mücadeleden sonra o komisyonun raporunun da sonucunda yani termik santrallerden çıkış, yeni termik santral kurulmaması galiba o da vardı ve şeylerini, Koyduk başardık onları orada bırakmayı çünkü çıkarttırmak istemişti Enerji Bakanlığı yetkilileri nükleer enerji ve doğalgazla ilgili referansta da çıkartmayı başardık sonra Alparslan Bayraktar geldi şuuran dördüncü günü bir yuvarlak masa toplantısı yaptılar bakanlık yetkilileri bazı biz davetli değildik ona daha böyle kendisi eşitleri bir grupla ve o cümleler bizim çıkarttırdığımız gayet demokratik bir şura malum. Tırnak içinde. Ee, bizim çıkarttırdığımız cümleler geri girdi. Yani e, nükleer ve şeyle ilgili olanlar doğalgazla ilgili olanlar onlar çare olarak çözüm olarak gösterildi. Ve kömürle ilgili bütün ifadeler de çıkarıldı. Yani kömürün azaltılması ya da kömürden çıkışla ilgili bütün ifadeler çıkarıldı. Halbuki malum 2053'te net sıfır demek eninde sonunda. Bir, biz o zaman tarih bile verdirmemiştik. Yani hani kabul edebilir olsun diye 2030-2035 demeden sadece kömürden çıkış Evet. Onu bile evet. çıkarttıran kişi Alpaslan Bayraktar şu anda Enerji Bakanı. Şimdi bu şura'dan birkaç gün sonra ya da bir iki ay sonra da olabilir. Tam tarihini bilmiyorum. Kadiras Üniversitesi'nin yaptığı Yeşiliz konferanslarının ilkinde konuk olarak bir çevrimiçi konferanstı Alpaslan Bayraktar konuk oldu. O zaman ben onu katılmıştım dinlemiştim. Bakan olduktan sonra konuşmayı tekrar e, YouTube'dan bulup e, isteyenler bulabilir. Yani YouTube'da Alp Aslan Bayraklar Yeşiliz Konferans diye yazarlarsa çıkar. Baştan bir buçuk saatlik bir konuşma başladı. Sonra dinledim. Şimdi orada Alp Aslan Bayraklardan birkaç e, anahtar cümle aktarıyorum. Evet, moralizi bozacağım biraz. Alt yapı müziği ister misin? <gülüyor> He heyecan verici bir şey. <gülüyor> Şöyle diyor. O zaman bu arada Ukrayna Savaşı yeni başlamış yani işte 2-3 ay olmuş şeyler çok yükselmiş hem kömür fiyatları hem doğal gaz fiyatları çok yükselmiş dünya piyasalarında diyor ki fosil yakıtlardan çıkış söylemi yani fosil yakıtları bırakacağız kömürden çıkacağız söylemi bu fiyatların artışına neden oldu bu da enflasyonu arttırıyor. Bunu gördüm ben de evet. Enflasyonu arttırıyor. Yani fosil yakıtlardan çıkış söylemi enflasyonu arttırıyor. Bir bu. İkincisi e, bu laflı şeyler söylemler tamam ama e, piyasa gerçekleriyle uyumlu değil. Yani altını çizdiğim bazı cümleler. Bu bir ümitsiz romantizmdir. Bizim iyimsel bir gerçekçiliğe ihtiyacımız var. Yani enerji dönüşümü kömürden çıkış. Gibi konulara ve iklim, iklim değişikliğiyle mücadeleye ümitsiz romantizm e, diyor şu anda Sayın Bakan. Yani o zaman diyor inşallah bir yılda fikirleri değişmiştir. E, ve kendisi alternatif olarak yani belli 2053 net sıfır hedefini önemsediğini söylüyor falan neyse ki. E, yenilenebilir enerjiye azami e, şekilde sisteme katmalıyız da diyor neyse ki. Ama alternatif yakıtlar nükleer ve doğalgaz önemli bir. ...seçenektir diyor... ...Alparslan Bayraktar... ...şu anki Enerji Bakanımız... ...yani üç taraftan... ...yani ben enerji, e ekonomi kısmından da çok ümitli değilim... ...üç taraftan... E ...bu yeni inkârcılık denebilecek... Evet. E ...şeyle... ...kabinede sarılmış durumdayız diye düşünüyorum... Mehmet Şimşek'in de... ...hani elimde kanıt yok ama... Öyle bir sezgim var yani bu konularda biraz böyle düşündüğüne dair. Çünkü hiç öyle yeşil büyümeci falan bir yanını hatırlamıyorum Mehmet Şimşek'in. Varsa ben bilenler evet. beni uyarsın. Bu çok çok önemli bir şey söylediğini Hakikaten seni samimi olarak tebrik ederim bu araştırmacı gazetecilik içinde dedektifliğin ötesine geçen. Ve çok önemli bir konuya değiniyorsun. Ben de şeyi ilave edeyim. George Monbiot'un e, şey Twitter hesabından yaptığı e, açıklamaları izleme fırsatın oldu mu son zamanlarda? Ee, yok. Çok önemli bir şey var. İklim <gülüyor> değişikliği, e, iklim bilimi inkarcılığı gümbür gümbür geri döndü diyor. Ve bütün yani iklim yıkımının bütün kanıtları ortada olmasına rağmen her tarafımızda trajedi şuradaki diyor insanlığın en büyük felaketi karşı karşıya bulunduğu önündeki felaketinin içindeyiz ve onun etrafında birleşmeliyiz bütünüyle mücadele etmeyiz. Oysa milyonlarca insan şey olmadığına dair inkar edilmiş durumda diyor. ...ve bunun çok önemli bir şey, yani ...işte komplo teorileri... ...ortalıktan binlercesi geçiyor... ...ve bir zamanlar... ...şeyinde... ...yardımcılığını yapmış olan... ...Donald Trump'ın, Steve Bannon'ın... ...bir zamanlar söylediği gibi... ...bu bölgeyi... ...zonu... ...pislikle... ...doldurmalıyız... ...lafı gerçekleşti diyor... Şimdi artık rasyonel bir e, muhabereye muha bir, tartışmaya imkan kalmadı diyor. Yani gerçek baskının, gerçek kaynakları, yıkımın ve adaletsizliğin çünkü milyonlarca insan tamamen yöneltiliyor, yönetiliyor diyor. Bir tane de örnek var mesela. Sen bu şeyi gördün mü? Guardian gazetesinde çıkmış sütunu. Ne, ne yazmış? Ee, Haziranda en ee, sıcak normal olarak ayın en sı sıcak 12 ayından biridir haz e e Haziran. En soğuk hmm. ayların ayından biridir diye yazmış olduğunu söylüyor George Mambion'un. Ve burada iklim acil durumunun gerçek olduğunu gösteriyor diye. Başlık bu. Ama Böyle bir yazı yazmamış, bunu botlara yaptırmışlar, <gülüyor> robotlara yaptırmışlar ve yayınlatıyorlar bunu... Bu deep fake dedikleri deep şey fake değil mi bu? Tamamen Montyoya yönelmiş ve çok ilginç şeyler var. Reuters ajansı fact check dedikleri denetimi yapmış ve Guardian yazarının Haziranın en sıcak ay olduğunu ve iklim yani iklim acil durumunun gerçek olduğunu söylediği yazıyı yazmış plan değildir diyor yani e, şunu söylüyor o kadar önemli ki bu parodi başlık Deep Fake ile yapılıyor parodi hesap parodi Tam hesap evet böyle ama tabii onun parodi hesap olduğunu sadece yapan biliyor yapan biliyor ve bu çok <gülüyor> ucuzladı diyor şimdi çok kolaylaştı Kolaylaştı ve özellikle bütün denetimde Şeyden gittikten sonra Satın alanı işte neydi bu, Elon, Elon Musk'a geçtikten, Musk yani. geçtikten sonra e, Yani şunu diyor Basit bir hesap yaparsak Diyor George Bombay Şey hesabından vermiş Twitter hesabından Bir petrol şirketi Petrol büyük şirketi Çok az bir paraya Diyelim ki 50 kişiyi tutabilir her birinin 50 tane fake hesabı olabilir, yaratabilir bunlar ve iklim değişikliğini iklim yıkımına karşı çıkan herhangi bir kimseyi susturmak için muazzam bir şey kura, kurabilirler, kuruyorlar ve artık Twitter'ın kontrolleri de yıkıldıktan sonra Elon Musk'la beraber botlar kazandı robotlar tamamen domine ediyor diyor. Bu senin dediğini tamamen doğrulayan benim gözümde bir şey yani ben. Evet yani e, sonuçta hani hükümet e, daha e, bu konularda herhangi bir icraat yapmadan e, biz e, yorumlamış Hüküm olduk, elimiz, e, evet, e, yorumlamış olduk. Umarım e, hat, yanılırız. yani umarım hem Alpaslan Bayraktar hem Mehmet Özeseki hem de Mehmet Şimşek e, iklim krizine çözüm bulmanın ...kötü de bir şey olmadığını fark ederler. Ee, ama e, sanki arka tarafta e, çok basit... ...yani Türkiye'de böyle çok karmaşık lobilere de ihtiyaç yok. Yani çok basit bir grup insan... E, ...çok istediği troll, yönde troll e, yönlendiriyormuş evet. gibi e, geliyor bana açıkçası. Hani içeriden ama yani bakanlık içinden ya da sektör içinden birileri. E, umarım böyle olmaz... E, Hükümetin şeyi. E, bu arada hani bir ufak müzik arasına girmeden önce e, şu şeyden de bahsedeyim. Yani inanılmaz e, seller oluyor Türkiye'de malum. Yani evet. Samsun'da olmuş en son Ankara'da olduğu iki gün önce falan. Önemli. Yani böyle e, öyle bir hale geldik ki artık haber olmuyor neredeyse. Aynen öyle. Yani, Şimdi elimde var. Bugün açık gazeteye de bunla gir. O selin yaptık. olduğu yerler mi o bölge? <gülüyor> <gülüyor> yani, yoksa olmadı yani. <gülüyor> o, bu sar, Sarıbey Orta Anadolu bütünüyle İç Anadolu, Orta Anadolu ve Karadeniz sahillerine doğru uzanan kesim tamamen 20 sarı kodlu uyarı meteoroloji hmm. müdürlüğünden bugün geliyor no. bugün 20 için sarı kod dedikleri işte bu görülen bölümler sarı fakat dahası var yani Zaten Yeşil Gazete'de de bu konuda bir haber var. <gülüyor> Türkiye'de sel felaketi neden en çok Haziran ayında görülüyor diye bir yeni yazı var. Haber merkezinden hazırlanmış. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de sel felaketleri Mayıs ayında artışa geçip Haziran'da zirve noktasına ulaşıyormuş. Son yıllarda gelmiş geçmiş bütün rekorları kıran sel bakalarının sayısının artmaya devam edeceği öngörülüyormuş. Meteorolojik afet olarak sınıflandırılıyor. Kuraklık, orman yangını, yüksek sıcaklık ve kum fırtınasıyla beraber. Ve, ve inanılmaz yani son yıllarda seller Haziran'da rekor kırmış Şimdi, zaten. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir e, demiş ki Haziran ayının toplam yağışı 42 kilogramdı. Dün ya da bugün, bunu ne zaman yaptıysa açıklama, bunun tamamından fazla yağmur yağdı diyor. Yani bir günde Haziran evet. ayının Toplam beklenen yağışından fazla yağış bir günde veya birkaç saatte yağıyor. Ve yani e, inanılmaz böyle Samsun'dan e, şeyde cadde ortasında işte kayıklarla e, botlarla falan e, ulaşmaya çalışan insanların videoları var etrafta. İnanılmaz evet, ee, yani ee, ve yani mesela BBC Türkçe'den de bir aktarım var. Almanya'nın Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'nde. Meteoroloji ve iklim araştırmaları alanında çalışmalar yapıyormuş Doktor Gamze Koç. Türkiye'de sellerin yaklaşık olarak %40'ının yaz, %24'ün ilkbahar, %20'sinin kış ve %16'sının sonbahar aylarında yaşandığını bildirmiş. Ve şimdi esas olarak yazın seller Haziran'da rekor kırıyor diye açıkça ortaya koymuş. Şimdi bunun işte tamamen ilgisi var mıdır yok mudur hiç bilmiyorum ama... Ee, Eliniyor başladı bu arada yani Pasifik'teki arada e, Güney Amerika'nın Güney Amerika'nın Batı kıyılarında Pasifik'in doğu doğu tarafındaki e, sıcak su akıntısı başladı bu nedenle Peru'da seller oluyor falan filan ama e, onunla birlikte şöyle çok enteresan bir e, grafik ortaya çıktı. Gördüm bunu görmüş müydün? Ee, bu abi. şöyle alışık olmama rağmen ben dehşete kapıldım. E, şöyle bir şey. Kuzey Atlantik'te yani Atlantik okyanusunun şöyle tarif edeyim size şimdi haritayı Avrupa ile Amerika arasındaki kuzey kısmını düşünün Kuzey Atlantik onun böyle biraz Avrupa'ya yakın tarafları ve Grönland'a yakın tarafları yani kuzeyi ve doğusu normalden birkaç kat sıcak. Ve şu anda bunu Michael Mann dahil olmak üzere pek çok iklim bilimci tartışıyor. Niye böyle oldu? Evet, bu çok büyük bir anomali. Tam bilemiyorlar anomali. Evet, yani El Nino başladı da El Nino nerede bu nerede? Ee, arada çok büyük bir fark olduğu ve sürekli şu anda bununla ilgili yazılar çıkıyor. İşte mesela Sahra çölünden yeterince toz kalkmıyormuş gibi böyle enteresan fikirler de var. Bununla bağlantılı olabilecek. Kuzey Kutbu'nun çevresindeki jet akımlarının çok hızlanması nedeniyle buranın çok ısındığı, El Niño'nun etkisiyle buranın çok ısındığı falan söyleniyor ama böyle giderse bunun eğer e, düşmezse yani bu sıcaklıklar normale bunun e, mesela yeni bir haber vardı yine Yeşil gazetede gördüm galiba. E, Texas kıyılarına vuran ölü balıklar. Mesela Ay, bu da bu ben da ben aşırı sıcaklardan de oluyor. Deniz suyu aşırı ısınınca Meksika Körfezi'nde bunun e, oksijeni bitirmesi e, tabi kirlilik de var ama oksijeni bir bitirmesi halı falan. gibi kaplamışlar evet. kilometrelerceki bütün sahildeki bunun çok artabileceği yani balıkların deniz canlılarının örebileceği e, bunun e, buzulların erimesini çok hızlı arttırabileceği ki Antarktika'da bile deniz buzu çok hızlı eriyor onunla ilgili de bir grafik vardı falan yani böyle bir e, enteresan şey yaşıyoruz şu anda ve Bu, bilmiyoruz yani bunlar ne, neye yol açacak Bunlar belki Türkiye'nin enerji şeyini kalkınmasını engellemek için yap dış güçler tarafından hazırlanmış bir şey olmasın. Evet. Türkiye'nin e, neydi? Havayı kirletme bahanesiyle termik santrallerin önünü kesecekler. Evet, ben de ondan şüphelendim şimdi. Senden öğrendim bu analizi. Evet, maalesef e, işte Konuşamadığımız bu süreçte e, Moka siklonu var mesela siklonu var. E, Myanmar'ı yerle bir etti bir ay önce. Hala onun e, yarıları sarılamamış durumda. Bir de tabii şeyi hiç yani Kanada'nın batısındaki ha, kadim evet. orman yangınlarının New York şehrini dünyada indeksin 300 evet, dünyanın üstüne. en kirli, şehri, Dünya en kirli yani. şehri haline getirmesi yani Delhi'nin iki katı filan. Yani, ee, şimdi New York tarafından çekilmiş dumanlar galiba. Bu Norveç. sefer Avrupa'ya. Evet Norveç'e Norveç doğru geliyor Oradan Av Avrupa'ya doğru da kayacağını bunları da konuşamamıştık. Ama işte biz şeyden döndükten sonra dinleyici destek projesi bittikten sonra yavaş yavaş bu konuları dönmeye başladık. Birkaç iki gündür falan konuşabiliyorduk. Yani, yani bu da bir e, tuhaf gerçekten birkaç gün içinde belli olur. Yani Norveç'e ulaşmış Kanada'dan gelişmiş gelen bulut şeyler dumanlar ama tabi muhtemelen atmosferin üst katmanlarında e, yolculuk ediyor olsa gerek. Evet. Dolayısıyla bu e, gerçekten aşağıya doğru iner mi? E, New York'taki gibi bir hava kirliliğine neden olur mu falan bilmiyoruz ama başka şeylere neden olabilir. E, atmosferin üst katmanlarında falan e, bunu da göreceğiz. Pakistan'da da tekrar Takip edemiyoruz gör, yani. Görülmüş biliyor musun onu da gördün mü? Sel mi? Evet. Yok. Üçte birini kaplamıştı geçen sene zaten. Evet. Sen Şimdi yine bayağı vurmuş. Yani açıkçası biz de takip edememeye başladık. Evet. <gülüyor> yani eskiden e, hani <gülüyor> mı, mı 15 sene oldu açık yeşili yapmaya başlayalı. Hani ilk yıllarını hatırlıyorum. Hani iklim haberleri bu kadar fazla olmadığı için bir sürü başka konulardan bahsederdik. Şimdi e, bıraktım bilim haberlerini, felaket haberlerini takip edemez hale geldik. Yani. Aynen açıkçası dedi de Artık bir kısmını es geçmek zorunda kalıyoruz. Çünkü yoksa açık gazetenin yarısını evet. tamamen bu felaket haberlerine vermemiz gerekecek. Bu da artık biraz sıkar yani herhalde insanları. Evet son olarak Greta Thunberg son iklim grevini yaptı. Ee, evet. Mezun olmuş okuldan okulu bitirmiş liseyi 20 yaşında şimdi liseyi evet. bitirmiş ee, 20 yaşında. Onu da e, ve, ama devam edeceğim diyor değil mi Cuma evet. günleri eylem yapmaya devam edeceğim diyor ve şeyi de söylüyor çok önemli o da yani fosil yakıtları yerin altına bırakmamak bitirmemek E onu da gördüm. Ölüm fermanıdır. İnsanın yoksul yoksul toplum dünyanın yoksul kesimi için tam bir ölüm fermanıdır diyor. E zaten onun nedeni de yani o açıklamayı yapma nedeni şeyin e, 2022'deki toplam sera gazı emisyon miktarının açıklanmış olması e, şey evet. hariç toprak kullanımı hariç 54 milyar tona çıkmış 54 milyar ton rekor yine evet. yani 2022'de de rekor kırdı hani bir böyle artık düzleşecek de düşmeye başlayacak falan ya da işte pik yapacak düşmeye başlayacak sanıyorduk öyle bir şey olmadı 54 milyar tona çıkmış. ...60 milyar tonu görürüz gibi geliyor bana... ...bu hızla giderse... ...1.5 ee, evet, yani, dereceyi de zaten herhalde... ...2027 diyordu... E, ...şeyler... ...2027'den bile önce eğer bu anomaliler devam ederse... ...okyanustaki... ...2027'den önce 1.5'u da görebiliriz... Ee, ...bu da artık hani... ...buna da alıştık hani alıştı. kimse de pek... E, ...tedirgin Ma olmuyor... ...maalesef yani vakit kalmadı müzik çalacak... ...ama iki cümle daha söylememe, eklememe izin verirsen bir tanesi fosil yakıt şirketlerinin bütün o alay ve ilan ettikleri net sıfır planlarının bir araştırma, büyük bir araştırma yapılmış. Büyük ölçüde anlamsız olduğunu yani hiçbir anlam ifade etmediğini yalan söylüyorlar yalan. yani evet. ortaya çıkmış. Bir de e, şeyde e, her yıl resmi izinle 40 bin hektar ormanlık alanın Oo, yok edildiği evet. haber var diyeşil gazetede Türkiye Ormancılar Derneği başkanının 40 aşı. milyon 40 bin hektar orman her yıl resmi izinle yok ediliyormuş yani ha 40 bin hektar pardon hektar olarak He öyle hektar, de evet, e, metre benim önümdeki şey e, 10 milyon metreküpten 37 milyon metreküpe çıkmış. Ağaç evet. kesilen ağaç miktarı şey olarak hacim olarak 10 milyon metreküpten 37 milyona ve sadece 20 yıl içinde oluyor bu yani çok acayip. 20 yıl bile değil son bunu ben önceki haberlerden de hatırlıyorum son bir 2016'dan 2017'den sonra hızlandı bu yani bu son bir önceki hükümet döneminde hızlandı yani ormanları odun üretim merkezine çevirdi son hükümet bakalım yeni Orman Bakanı'nın şimdi onu bak onu unuttum kim diye Orman Bakanı ismini unuttum İnşallah o e, de bunu de tersine çevirir diyelim ben ve bitirelim. Evet burada bitirmemiz gerekiyor geçtik. gelecek hafta iklim müzesinden bahsedeceğimizi umuyorum onu da buradan <gülüyor> Türkiye'nin ve dünyanın ilk iklim müzesi açıldı burada küçük bir ipucu vereyim burada bitirelim Haftaya iklim müzesini konuşacağız gelecek hafta görüşmek üzere hoşça hoşça kalın, kalın.